Merhaba. Anadolu'nun nadir türlerinden olan ve Antalya bölgesinde görülen Anadolu engeri yani Vipera Anatolica Latince'si yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez Profesör Doktor Bayram Göçmen tarafından görüntülendi. Antalya bölgesinin suyu tehdit altındaki endemik türlerinden. Anadolu engereğinin fotoğrafını Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretimiyesi Profesör Doktor Bayram Göçmen çekti. Engeri'i görüntüleyebilmek için son 5 yılda 12 kez kamp kuran Profesör Doktor Göçmen, 13. kampındaki arazi çalışmaları sırasında nihayet bulduğu ve görüntülediği engereğin yaklaşık 40 santimetre olduğunu söyledi. Profesör Doktor Göçmen, küçük engerek olarak da bilinen Anadolu engereğinin yaklaşık 40 yıl önce Profesör Doktor Abidin Budak tarafından ilk kez bulunduğunu ve iki araştırmacı tarafından daha sonra görüntülendiğini hatırlattı. Profesör Doktor Bayram Göçmen endemik Anadolu engereği hakkında şu bilgileri verdi. En fazla 43 cm boyu olur. Baş kısmı ovaldir ve diğer bazı engerek türlerinin tersine çok belirgin bir boyun bölgesi yoktur. Başın üstü belirgin plaklar ve küçük pullarla örtüldür. Göz ile dudak üstü plakları arasında bir pul sırası mevcuttur. Sırt pulları çıkıntılı olup vücut ortasında sıra şeklinde 19 pulldan oluşur. Baş üstünde ve yanlarında şerit şeklinde lekeler vardır. Baş üzerindeki ve yandaki lekeler birleşerek yandan bakıldığında Y harfi şeklinde görülür. Sırt zemin rengi, zeytin rengi ve grimsidir. Sırt deseni köşeleri yuvarlak, hattlı zikzak şerit şeklindedir. Karın rengi beyaz ve ön taraflar siyah beneklidir. Evet, bu ayrıntılı bir tarif. Anadolu engreinin nerede görüntülendiği konusunda ise bilgi vermedi Profesör Doktor Bayram Göçmen. Çünkü soyu tehdit altındaki bu engerek ve diğer endemik türler biyo kaçakçıda söz konusu olabiliyor. Vatandaşlara biyo kaçakçılıkla mücadele eden kolluk güçleriyle. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne yardımcı olunması konusunda da çağrıda bulunuyor kendisi. Yapımına geçen yıl başlanan 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinde çalışmalar davalara rağmen sürüyor. Toplam uzunluğu 320 metreye ulaşacak olan köprü ayaklarının yükselişi maalesef devam ediyor. İstanbul'un her iki yakasından da görülebilen köprü ayaklarının yüksekliği 45 metreyi aştı. Köprü inşaatındaki çalışmaların son hali Doğan Haber Ajansı tarafından gökyüzü kamerasıyla görüntülendi. Havadan yapılan çekimlerde köprü ayaklarının yükselmeye devam ettiği, ağaçların kesildiği bölgede ise otoyolunun şekillenmeye başladığı görülüyor. Yüksekliği 320 metre olacak köprü ayaklarının önümüzdeki aylarda bitirilmesi planlanırken, ayaklar sırasında yapılacak olan kalıcı kiriş çalışmalarında da sona gelindi. Ayakların 61. metresinden başlayarak, 71. metrede biten kalıcı kirişler için 4 aşamada betonlamanın tamamlandığı belirtildi. 3. Boğaz Köprüsü projesinin içerisinde bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolu projesiyle Oda Yeri Köy kesimi projelerinin yapımının devam ettiği belirtiliyor. Projeler kapsamında yapılan çalışmalarda şu anda güzergah açılması işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Öte yandan havadan yapılan çekimlerde yolun geçeceği güzergahtaki ağaçların kesildiği ve ormansızlaşmanın devam ettiği görülür. Bu ekümenopolis'e doğru giden adımların esasında korkutucu bir gelişmesi. Acaba İstanbul ormansız, susuz ve yiyeceksiz kaldığında ne olacak diye de düşünmemiz gerekiyor. Flipper'ın eski eğitmeni Oscar'lı aktivist Richard O'Berry Yunus Parkları'nın kapatılması için meclise mektup gönderdi. Aynen Buket Uzuner'in daha önce gönderdiği gibi hayatını Yunusların özgürlüğüne adayan ve 2010 yılında Koy, The Kow isimli belgeseli Le Oscar kazanan aktivist Richard O'Berry, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu gündeminde bulunan Hayvanları Koruma Kanunu değiştirmesine dair kanun tasarısı metninden Yunus Parkları ve hayvanlı sirklerin yasaklanmasına dair maddenin son anda çıkarılması üzerine komisyon üyelerine bir mektup gönderdi. Uzun yıllardır Amerika'da Filipinlere kadar sayısız ülkede devlet başkanları, bakanlık temsilcileri ve STK'larla kişisel bilgi ve tecrübelerini paylaşan O'Berry, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Erol Kaya başta olmak üzere 26 yeninin tamamını gönderdiği mektupta 19 Haziran'daki 5199 sayılı kanun tasarısı ile ilgili toplantıya ve sonraki süreçte gerçekleşecek genel kurul görüşmelerine atıfta bulunmuştu. Şöyle diyor da, tüm samimiyetle inanıyorum ki Çevre Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ellerindeki bu fırsatı Yunus Parkları ve hayvanlı sekleri yasaklamak için kullanacak ve tüm dünyada bu konuda olumlu bir örnek olacak. Yazar Buket Uzuner ve oyuncu Özge Özder de geçtiğimiz günlerde kanun tasarısı ile ilgili vicdani ve bilimsel taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletmişti. Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği kurucularından Özge Özder ise Change.org Taksim hayvan hakları adresi üzerinden ulaşılabilen 500 bin imzayı hayvanları koruma kanununda yapılacak değişikliklerde yer alan tartışmalı maddelerin çözümü talebiyle BGK Ova Sanatçıları Ayça varler Aslı Tandoğan Doğan ve Benno Yıldırımlar ile birlikte Çevre Komisyonu üyesi Merda Onur'a ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Osman ile iletmişti. Evet Yunuslar için mücadele devam ediyor. Hayvanlı sirklerinde yasaklanması için her yerden artık talepler gitgide artıyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.